Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ül Muzara Ekincilik Akdi yapma kitabı 1. Ekin ekmenin ve ağaç dikmenin Bunların her birinden yenildiği zamanki fazileti babı Ve Yüce Allah'ın şu kavli Şimdi bana ekmekte olduğunuz tohumu haber verin Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitirenler biz miyiz? Eğer dileseydik muhakkak ki onu bir ot karıntısı yapardık da siz de şaşa kalırdınız. El Vakıa suresi 63 64 65. ayetler. Bize Kutaybe İbn Said tahsis edip şöyle dedi. Bize Ebu Avayne tahsis etti. Ve yine bize Abdurrahman İbn Mübarek tahsis edip şöyle dedi. Bize Ebu Avayne Enes'ten tahsis etti. Enes Radiyallahu Anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir Müslüman yoktur ki bir ağaç diker yahut ekin eker de bunların her birinden bir kuş yahut bir insan yahut bir hayvan yesin de kendisi bundan faydalanmasın. Muhakkak ki buna mukabil o Müslüman için bir sadaka sevabı olmuştur. Ve yine bize Müslim İbnu İbrahim el-Ferahidi el-Basri söyleyip şöyle dedi. Bize Eban tahdis edip şöyle dedi. Bize de tahsis edip şöyle dedi. Bize Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden tahdis etti. 2. Ziraat aletleriyle meşgul olmanın akıbetlerinden yahut da ziraate emir olman sınırın geçilmesi nevinden sakınılacak şeyler babı Ebu Umame el-Bahili radıyallahu an bir keresinde bir demir saban ve ziraat aletinden Başka bir şey gördü ve hemen şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Bu alet bir ailenin sınırdaki evine girerse o eve muhakkak bir zelillik, horluk, hakirlik girdirilir. Ebu Abdullah el-Buhari, Ebu Umame'nin ismi Südey ibni Aclandır, Aclandır dedi. 3. Ziraat için köpek edinilmesi babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim yanında köpek tutarsa şu muhakkak ki her gün o kimsenin amelinden bir kırat eksilir. Ziraat köpeği yahut koyun köpeği edinmek bunlardan müstesnadır. İbnü i Silin ile Ebu Salih, Ebu Hureyri'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere koyun köpeği yahut ziraat köpeği yahut av köpeği müstesnadır buyurdu demişlerdir. Ravi Ebu Hazım da yine Ebu Hureyri'den, o da Peygamber'den olmak üzere av köpeği yahut da davar köpeği müstesnadır buyurdu demiştir. Küçük sahabilerden olan sahip İbni Yezid tahdis etti ki, kendisi Ezdu Şanue kabilesinden ve Resulullah'ın sahabilerinden bir adam olan Sufyan İbni Ebi Zuhayr'den işitmiştir. Sufyan şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. O şöyle diyordu. Her kim ne ekim ne de ne ekim ne de sağım hayvanı koruya, korumayan bir köpek edinirse onun iyi amelinden her gün bir krat eksilir. Sahip İbn Yezid dedi ki ben hadisi tespit için Sufyan İbn Ebi ile, hakikaten sen bu hadisi Resulullah'tan işittin mi dedim. O da cevap olarak Kabe'yi işaret ederek şu mescidin Rabbine yemin ederim ki evet ondan işittim dedi. Dört, Çiftçilik için öküz kullanılmasının hikmeti babası. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bir kimse bir öküz üzerine binmişti. Bu sırada hayvan o kimseye yüzünü çevirip baktı da ben bunun için yaratılmadım. Ben tarla sürmek için yaratıldım dedi. Peygamber ben hayvanın böyle söylediğine inandım. Ebu Bekir ile Ömer de inandı. Bir kere de bir kurt bir koyunu yakaladı. Çoban onun arkasından gitti ve koyunu bıraktı. Bunun üzerine kurt, çobana hitaben, yırtıcı hayvan gününde koyunu benden kim kurtarır? O gün koyunun benden başka çobanı bulunmayacaktır, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben kurdun böyle söylediğine inandım. Ebu Bekir ve Ömer de inandı buyurdu. Ravi Ebu Selem'e peygamberin bu kıssayı anlattığı gün Ebu Bekir ile Ömer o cemaat içinde yoklardı dedi. 5. Mal sahibi başka bir kimseye. Şu hurmalı veya bağın sulamak ve tımar etmek gibi işlerini üzerine al da mahsulünden benimle ortak ol dediği zaman bu ortaklık aktığı caiz olur. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Ensar peygambere gurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et dediler. Peygamber hayır öyle olmaz buyurdu. Bunun üzerine Ensar peygamberin emriyle muhacirlere terbiye etme sulama işlerini siz üzerlerinize alın. Sizi masulde ortak yapanım dediler. Bu suretle ensar ve muhacirler peygamberin emrini işittik ve itaat ettik dediler. 6. Ağaç ve hurma ağacı kesmenin hükmü babı ve Enes peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağaçlarının kesilmesini emretti de ağaçlar kesildi demiştir. Abdullah İbni Umar radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim nadir Yahudi kabilesinin bu evre şehrinin hurmalıklarını yaktı ve kestirdi. İşte bu bu için şair Hasan İbni Sabit şu beyti söyler: Ve ala serati beni luhayin harikum bil bu evrati nustatiro. Yedinci bab. Bu geçen fasıldan bir fasıl gibidir. Ravi ibnu Hadis, Razi ibnu Hadis, Rabbil anh şöyle dedi. Biz Medine ahalisinin ekin ekme yeri yani tarla yönünden en çoğu idik. Biz araziden bir kısmını, kısmı mal sahibine aitdir diye isimlendirilmiş olarak diğer tarafını kiraya verir idik. Rafi dedi ki bize bu kısım musibete uğrar, helak olur, kiraya verilen arazi selamete çıkar. Bazı defa da aksine kiraya verilen Asıl arazi musibete uğrar da mal sahiplerine ayrılan kısım afetten selamete çıkardı. İşte bunun için bu şekilde kiraya vermekten ne yolunduk. Altın ve gümüşe gelince o zaman da bunlarla kira adeti yoktu. 8. Mahsunun yarısı yahut üçte biri, dörtte biri gibi belli bir miktarı üzerine ekincilik aktı yapmanın hükmü babı. Ve Kays İbni Müslim Ebu Cafer Muhammed İbni Ali Hüseyin El-Bakır'dan söyledi ki o Medine'de hiçbir hicret evi sahibi müstesna olmamak üzere bütün muhacirler mahsulün üçte biri, dörtte biri tarla sahibine ait olarak ziraat ederler demiştir. Ali Saad İbni Malik, Abdullah İbni Mesud, Ömer İbni Abdülaziz, Kasım, ve Ebu Bekir ailesi, Ömer ailesi, Ali ailesi ve İbn-i Sirin hep muzara yani ekicilik akdi yaptılar. Abdurrahman İbni Esmet'te ben amcam Abdurrahman İbni Yezid ile tarlalarımızda ekme ortağı, ortaklığı yapardım demiştir. Ömer İbni Hattab da devlet başkanlığı zamanında Ziraatçı insanlarla eğer tarla ile beraber tohumu da kendi yanında verirse mahsulün yarısı, eğer tohumu ziraatçılar getirirse üçte biri gibi bir miktar kendisine ait olmak üzere ekicilik aktı yapmıştır. El Hasan da tarlanın iki ekiciden birine ait olmasında ve masrafın iki ortak tarafından ortaklaşa temin edilmesinde hiçbir sakınca yoktur demiştir. Ez de bu görüşü görmüştür. Yine El Hasan El Basri pamuk ve zeytin gibi mahsulleri toplamak ve yarı yarıya taksim etmek üzere ortarlıkta dini bir sakınca yoktur demiştir. İbrahim Nehayi, İbn-i Ata İbni Ebi Rebah Hakem İbni Uteybe Zuhre, Zuhri ve Katade dokuyacağı bezin üçte bir ve dörtte bir gibi bir miktarı çulhaya ait olmak üzere iplik verilerek ortaklık aktı yapmaya, yapmayı caiz görmüşlerdir. Mâmer İbn-i Raşid yük hayvanını tayin edilen bir müdete kadar kazancı üçte bir yahut da dörtte bir hesabıyla taksim edilmek üzere kiraya vermekte sakınca yoktur demiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu Nafiye peygamberden haber verip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber arazisinden çıkacak meyvelerden ekinden ve mahsulden yarısı Hayber ahalisine ait olmak üzere muamele yaptı. Ve peygamber bu mahsulden kadınlara 100 vesk verirdi. Bunun 80 veski hurma, 20 veski arpa idi. Sonra Ömer Hayber arazisini ayırdı ve peygamberin kadınlarını ya da ya bu arazilerden ve suyundan birer parça almaları yahut da peygamber zamanında olduğu gibi mahsulünden vesk almaları almalarını yürüteceği hususunda muhayyer kıldı. Onlardan bazıları arazi, bazıları da veski tercih ettiler. Ayşe ise arazi almayı tercih etmişti. Dokuzuncu bab Arazi sahibi Ekincilik akdinde belli seneler şart kılmadığı zaman Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber arazisinden çıkacak meyveden ekinden her mahsulün yarısı Hayber ahalisine ait olma üzere ekincilik muamelesi yapmıştır. Amr ibni Dinar dedi ki ben Tavus'a keşke muhabara akdini terk etsen. Çünkü bazı sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbara yoluyla ziraatten nehyetti diyorlar dedim. Tavus ey Amr ben onlara veriyorum. Onları zengin kılıyorum yahut da onlara yardım ediyorum. Ve bana peygamber bundan nehyetti diyenlerden daha bilgili olan kimse yani yani İbn Abbas haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan yani araziyi ücret mukabili kiraya vermekten nehyetmemiştir. Fakat sizden birinizin tarlasını ziraat için din kardeşine meccanen vermesi, kendisi için o arazi mukabilinde belli bir ücret almasından daha hayırlıdır, buyurmuştur, dedi. 11. Yahudilerle ikincilik akdı yapmak babı. i̇bn Ömer, Radiyallahu anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber arazisini Yahudilerle o arazide çalışmaları ve onunla ziraat yapmaları ve araziden çıkacak mahsulün yarısını kendilerinin olmak üzere onlara verdi. 12. Ekincilik akdinde meklif olan şartlar babı. Rafi İbni Hadis radiyallahu şöyle demiştir. Bir Medine ahalisi içinde en çok tarlası olan, olanlardık. Her birimiz arazisini şu parça bana, bu parça sana ait olsun diye kiraya verildi. Bazen burası mahsul verirdi ve şu taraf mahsul bitirmezdi ve haklı zahi olurdu. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tarla sahiplerini bu nevi ikincilik akdinden nehyetti. 13. Bab Bir kimse bir ziraatta, o topluluk lehine bir iyilik ve salah bulduğu halde, izinleri olmaksızın bir topluluğun malında ziraat, yap, malında ziraat yaptığı zaman, bu ziraat kime ait olacaktır? Abdullah İbni Umar radıyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişilik bir cemaat yürümekteyken onları yağmur yakaladı. Hemen bir dağdaki mağaraya sığındılar. Akabinde girdikleri mağaranın ağzına dağdan büyük bir kaya düştü ve üzerlerine mağarayı kapattı. Bunlar birbirine Allah için alışveriş olarak elverişli olarak işlemiş olduğumuz bir takım amelleri düşünün de onlarla Allah'a dua edin. Belki Allah bu kayayı size açar dediler. Onlardan birisi şöyle dedi. Ya Allah şu muhakkak ki benim ihtiyar yaşlı babamla anam vardı. Bende küçücük kız çocuklarım vardı bir de. Ben onların üzerine çobanlık yapardım. Yanlarına gittiğim zaman süt sağardım. Babam ile anam Dan başlar, çocuklarımdan önce onlara süt içilirdim. Bir gün geç kaldım da akşam gelinceye kadar gelemedim. Geldiğimde onlara uyumuşlar buldum. Yap'a geldiğim bir süt sağdım. Onları uyandırmaya ve onlardan önce çocuklara süt içirmeyi istemediğim için başuçlarını dikirdim. Çocuklar ayağımın yanında ağlıyorlardı. Nihayet feçir doğdu. Eğer benim bu işi senin rızanı aramak için yaptığımı biliyorsan, bize bu sıkıntı bizi bu sıkıntılı halden bir açıklık aç da oradan gökyüzünü görelim diye dua etti. Bunun üzerine Allah biraz açtı da onlar gökyüzünü gördüler. Bunlardan bir diğeri ya Allah şu muhakkak ki benim amcam kızı vardır. Ben o kızı erkeklerin kadınları sevmekte oldular, olduklarından daha şiddetli bir surette severdim. Ben ondan murat almak istedim. O ben kendisine 100 dinar getir, getirmedikçe kabul etmeyip dayattı. Ben bu parayı aradım nihayet 100 dinarı topladım. Kızın iki ayağı arasına ulaştığım zaman kız bana ey Allah'ın kolu Allah'tan kork. Yaratıcı kudretin bekaret mührünü açma. Ona ancak hakkı ile yani nikah ile aç dedi. Bunun üzerine ben kızım üstünden kalttım. Eğer benim bu işi senin hoşnutluğunu aramak için yaptığımı bilmekteysen bize bir açıklık ihsan et diye dua etti. Bunun üzerine kaya biraz daha açıldı. Üçüncü de şöyle dedi. Ya Allah ben Olan 16 rıtıl ölçeği ücret nakibi mukabilinde ücretli bir işçi tutmuştum. İşini bitirince hakkımı bana ver dedi. Ben de hakkını kendisine sundum. Fakat o ücreti almadan gitti. O günden sonra beni, ben onun ücreti ile ziraat etmeye devam ettim. Nihayet o ücretten çobanı ile beraber bir sürü sığır topladım. Sonra işçi bana geldi de Allah'tan kork ücretini ver dedi. Ben de şu sığır sürüsü ve, ve çobanını al git. Onları al dedim. O bana Allah'tan kork da benimle alay etme dedi. Ben de ben seninle eğlenmiyorum. Onları al dedim ve aldı. Eğer benim bu işi senin rızanı kazanmak için yaptığımı bilmekteysen kalan kısmını da aç dedi. Allah da mağarayı tamamen açtı. Onlar da yürüyüp gittiler. Ebu Abdullah el-Bukhari der ki ve İsmail İbni Ukbe Nafi'den yaptığı rivayette hadisteki "baraytu" aradım kelimesi yerine saaytuh çalıştım lafzını söylemiştir. 14. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerinin Vakıfları, haraç arazisi sahiplerinin zimmet ehli ile ikicilik akti ve çalışma akti yapmaları meselelerinin hükümlerini beyan babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e sen bunun kökünü alınıp satılmamak lakin onun mahsulünü infak olunmak üzere sadaka yap buyurdu. Ömer de bu suretle onu vakfetti. Zeyd ibn Eslem'in babası Eslem şöyle demiştir. Ömer İbn Hattab radiyallahu anh eğer Müslümanların sonu bu müstakbel hayatı endişesi olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i taksim ettiği gibi ben de fethettiğim her bir köyü muhakkak ganime sahipleri arasında taksim ederdim dedi. 15. Ölü bir arazi diriltip imar eden kimse babın. Ve Ali İbni Ebi Talib Kufa'ya geldiğinde Harap ve metruk Kufa toprağının imarını ölü araziyi diriltme esasını kabul ile sağlamıştır. Ümer de her kim ölü bir araziyi diriltip de imar ederse onun mülkiyeti kendisine aittir demiştir. Ve <gülüyor> ve Umer ile Amr İbni astan bu her kim ölü toprağa delilirse ona malik olur sözü peygamberden olmak üzere rivayet olunuyor ve Amr İbni Av kendisi rivayetinde sahibinin izni olmadan toprağını fuzuli olarak tillitmek isteyen zalimin o toprakta tasarruf hakkı yoktur sözünü ziyade etmiştir ve yine bu konuda Cabir İbni Abdullah'dan o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere bunun benzeri bir metin rivayet olunuyor. Bize Elleis Ubeydullah İbni Ebi Cafer'den o da Muhammed İbni Abdurrahman'dan o da Urve'den o da Ayşe'den tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim hiçbir kimseye ait olmayan bir araziyi imar ederse o kimse bu yere daha haklıdır buyurmuştur. Urve Umer İbni Hattab kendi fet halifeliğinde bu hükümde hükmetti dedi. 16. bab bu geçen babdan bir fasıl gibidir. Musa İbni Uppe, Salim İbni Abdullah'dan o da babası Abdullah İbni Ömer'den şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hattı'ndaki Akik Vadisi'nin ortasında Zul-Uleyfe'de gecelemek üzere konakladığı yerde iken rüyasında kendisine şüphesiz sen mübarek bir vadede bulunuyorsun denilmiştir. Senetteki üçüncü ravi Musa İbni Ukbe şöyle dedi. Hac seferinde Salim İbni Abdullah, babası Abdullah İbni Ömer'in vaktiyle Zulhleife'de bineğinden inip gecelemek üzere devesini çöktürdüğü yere bizi indirdi. Abdullah İbni Ömer'in Resulullah Veda Haccına giderken bu vadede devesinden inip gecelediği yerdir diye arayarak Buraya gelip indiğini salim görmüştü. Burası vadinin içindeki mescidin alt tarafındaki vadi ile yol arasında tam ortalama bir mevki idi. i̇bn Abbas Umar İbn-i Hattab Radiyallahu Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam vadir Akikte iken şöyle buyurmuştur. Bu gece bana Rabbim tarafından bir elçi geldi. Bu mübarek vadine namaz kıl ve bu umre ve hac içinde dir de dedi. Bu umre ve hat içinde dir de dedi. 17. bab. Arazi sahibi ikinciye. ben seni Allah'ın seni burada durdurduğu müddetçe durdururum dedi ve belli bir müddet sikretmediği zaman mal sahibi ve ekici rızalaştıkları şart üzerine olurlar. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ömer İbn Hattab devlet başkanlığı zamanında Yahudi ve Nasranileri Hicaz toprağından çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hayber üzerine galip geldiği zaman bunları Hayber'den çıkarmak istemişti. Çünkü Hayber üzerine galip geldiği zaman arazi Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara ait olmuşta Resulullah Yahudileri oradan çıkarmak istemişti. Bunun üzerine Yahudiler Resulullah'tan hurmalıkların işlerini görmek ve Mahsul'un yarısını kendilerini olmak üzere Hayber'i kendilerine Hayber'de bırakmasını istediler. Bu istek akabinde Resulullah onlara girdiğiniz şartlara göre istediğiniz istediğimiz müddetçe sizleri burada bırakıyoruz buyurdu. Böylece onlar Ömer, Teyma, Eriha ve Sürünce'ye kadar Hayber'de kaldılar. 18. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bazılarının diğer bazılarının ziraat ve meyve hususunda ücretsiz ve karşılıksız olarak ortak olmaları ve yardımlaşmaları babı. El-Evzai Rafi İbni Hadis'in himayesinde olan Ebu Mecaşi Ata İbni Suhaib'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Rafi İbni Hadis'ten işittim. O da amcası Zuhayr İbni Rafi'den. Zuhayr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bize kolay olan bir işten nehyetti dedi. Ben Resulullah'ın söylediği şey elbette hakikattir dedim Zuhayr. Resulullah beni çağırdı ve tarlalarınızla ne yapıyorsunuz? Yani onları nasıl idare ediyorsunuz? Dedi. Ben de bunları sulak tarafı bizim olmak üzere ve hurmadan, arpadan, vesk denilen ölçekler mukabilinde icara yani kiraya veririz dedim. Resulullah öyle yapmayın. Onları ya kendiniz ekiniz ya da ücretsiz olarak başkalarına verip ektiriniz veyahut onları boş tutunuz buyurdu. Bu hadisi amcasından işiten Rafi, ben senin kelamını işitiyorum ve itaat ediyorum dedim demiştir. Yani ey peygamberim senin sözünü işittim ve sana tamamıyla itaat ettim demektir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabiler peygamber aslında arazileri, mahsulün üçte biri veya dörtte biri yahut yarısı mukabilinde ziraat ederlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimin tarlası ve toprağı varsa onu ya kendisi eksin yahut onu bir atiye olarak versin, ektirsin. Bunu da yapmazsa tarlasını boş tutsun buyurdu. Ve Ebu e, te, Tevbe el-Rabi i̇bn Nafi'den şöyle dedi. Bize Muaviye İbn-i Selam Yahya i̇bn Kesir'den o da Ebu Seyrem'den o da Ebu Hureyre'den tahsis etti. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin arazisi varsa onu kendisi eksin. Yahut bir atiye olarak din kardeşine versin. Bunu da yapmaktan çekinirse icra vermeyip arazisini boş tutsun buyurdu. Amur İbni Dinar şöyle demiştir. Ben yukarıda geçen ve içinde kiradan nehi bulunan Rafi İbni Hadiş hadisini tavusa zikrettim. Tavus İfal babında yuzre oy yani kira ile başkasını ektirir dedi de delil getirmek için şunu ilavetti. Çünkü İbnu Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahsulun bir kısmı ile ekincilik aklı yapmaktan nehyetmedi. Fakat arazi sahibinin toprağını mümin kardeşine karşılıksız e ekime vermesi Belli bir şey olmak üzere kiraya vermesinden hayırlıdır buyurdu. İbni Ömer'in himayesinde olan Nafi şöyle demiştir. İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, ebubekir Bekir, Ömer, Osman zamanlarında ve Muaviye'nin emirliği zamanında, ekim arazilerini kiraya verirdi. Sonra da, Rafi İbni Hadis'ten peygamberin tarlaları, kiraya vermekten nehiyettiği ettiği rivayet oldu. Bunun üzerine i̇bn Ömer, Rafi İbn-i Hadis'e gitti. Ben de onun yanına gittim. Rafi de bu rivayetini sordu. O da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tarlaları kiraya vermekten ney etti? dedi. Bu cevap üzerine i̇bn Ömer bana hitap ederek, Ey Nafi, sen kesin olarak bilirsin ki, biz tararlarımızı Resulullah'ın zamanında, ''Tarlanın sulak verimi yerlerinin mahsulunu arazi sahibine ait olmak ve samandan bir şey verilmek üzere kiraya verirdik.'' dedi. İbn-i şöyle demiştir. ''Bana salim haber verdi ki, babası İbn-i Umer radiyallahu anh'dan ''İyi bilmekteyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarlaya kiraya verilirdi.'' demiştir. Sonra Abdullah İbni Ömer peygamberin araziyi kiraya vermek hususunda kendisinin bilmediği bir hüküm ortaya çıkmış olmasından korktu da her ihtimale karşı araziyi kiraya vermeyi terk etti. 19. Araziyi altın ve gümüş para karşılığında kiraya vermenin cevazı babı. Çünkü İbni Abba sizin yaptıkla, olta, yapmakta olduğunuz işlerin en faziletlisi, İçinde dikilir ağaç olmayan araziyi altın, gümüş, akça ile seneden seneye kiralamanızdır demiştir. Rafi ibn Hadid şöyle demiştir. Bana amcalarım Zuhayr ile Muhzir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabiler, tarlanın sulak parçasında biten mahsul ile yani arazi sahibini istisna ettiği, mahsulün üçte bir, dörtte bir gibi bir miktarı kendisine verilmek üzere tarlayı kiraya verirlerdi. İşte peygamber bu surette araziyi kiraya vermeyi nehyetti diye tahtis ettiler. Ravih Hanzal'a Rafiye dinar ve dirhem ile kiraya vermek nasıldır dedim. Rafi dinar ile dirhem ile icar etmekte beis yoktur dedi. Elleis İbni Saad dedi ki öyle sanırım ki kendisinden yolundan husus öyle bir şeydir ki eğer halal ve haramı anlama sahibi olan kimseler onda da düşünselerdi içindeki tehlikeden yani helak üzerinde oluşlarından dolayı ona cevaz vermezlerdi. 20. bab, bu bab geçen babın bir faslı gibidir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'da şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanında Şur ahalişinden bir adam bulundu o halde, şunu anlatıyordu cennet ehlinden bir kimse cennette ziraat etmek hususunda Rabbinden izin istedi de Allah ona ey kolum sen arzu ettiğin halde değil misin diye sordu o kimse evet lakin ben ziraat yapmayı arzu ediyorum dedi peygamber devamlı dedi ki akabinde bu kimse tohum attı tohumu hemen çabucak çıkmaya büyümeye bir devrine devrinde erişmeye başladı. Taneler, yığını dağlar misali oldu. Bunun üzerine Yüce Allah, ey Ademoğlu al işte fakat ki seni hiçbir şey doyurmaz buyurur. Bunun üzerine çöl arabı vallahi bu ziraatçıyı ancak ya Kureyşli yahut da ensari bir kimse bulursun. Çünkü Kureyş ile ensar ziraat sahipleridir. Biz Bedevilere gelince bizler ziraat sahibi değiliz dedi. Bedevi'nin bu sözü üzerine peygamber gülümsedi. 21. Bitki ve ağaç dikip geliştirmek hakkında gelen hadisler babı. Sehli İbn-i şöyle demiştir. Biz, cuma gününün gelmesiyle sevinir, ferahlanırdır. Şöyle ki, bizim ihtiyar bir ah, hanım ninemiz vardı. O her cuma günü bizim su kelerinde dikmekte olduğumuz Sırk çöğündür denilen bitkinin köklerinden alıp toplar. Onları bizim için bir çömleğin içine koyar ve buna arpa tanrıları da ilave ederek pişirirdi. Ravi Yakup dedi ki iyi bilmiyorum ama sehil bu yemeğin içinde ne iç ne de et yağı vardı demiştir. Cuma namazını kılınca biz bu kazıncağızı ziyaret ederdik. O da hazırladığı bu yemeği bize yaklaştırıp ikram ederdi. İşte biz Cuma günü olunca bu kadının hazırladığı bu yemekten dolayı sevinirdik. Biz kuşluk yemeğini Cuma namazından sonra yer, öğlen uykusunda muhakkak Cuma namazından sonra uyurduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh söyle demiştir. İnsanlar Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor derler. Ben kasten ihtiyarımla yalan söylersem Allah bunu benden sorar. Yine insanlar, muhacirler ve ensarlar, Ebu Hureyre'nin hadisleri kadar hadis söylemek müyesser olmuyor derler. Fakat muhacir kardeşlerimi çarşılardaki alışverişleri meşgul eder. Ensar kardeşlerimi de mallarındaki ekim, dikim işleri meşgul ederdi. Ben ise suffe denilen miskin bir kişiydim. Kanın tokluğuna Resulullah'ın meclisine devam eder, ondan ayrılmazdım. Ensar ve muhacirlerin huzurunda bulunamadıkları zaman ben hazır bulunur. Onlar peygamberin tebliğlerini unuttukları zaman, ben unuttukları zamanlarda ben ezberler idim. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler birbiriniz, bir, sizden biriniz elbisesini, ben şu hitabımı bitinceye kadar yayar sonra da elbisesini toplayıp da göğsüme basarsa muhakkak ki o benden işittiği makalemden hiçbir şeyi ebeden unutmaz buyurmuştur. Ben de günden bürdenin bir parçasını peygamberin hitabesini söyleyip bitirinceye kadar yarısını yere serdim. Üzerimde başka elbisem yoktu. Sonra o elbiseyi toplayıp bağrıma bastım peygamber. Peygamberi hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki onun bu konuşmasından sonra bugüne erişinceye kadar hiçbir şey unutmadım. Ebu Hureyre devamla Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabındaki iki ayet olmasaydı siz, be, size ben katiyen bir şey rivayet etmezdim demiştir ve şu ayetleri okumuştur. Hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu biz kitapta insanlara onu tek aşikar surette bildirdikten sonra gizleyenler işte onlar hem onlara hem Allah lanet eder hem de lanet etmek şanında olanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, düzeltenler ve hakikati iyice açıklayanlar başka. Ben artık onların günahlarından geçerim ve ben en çok tövbe kabul edenin en çok merhamet edenin Bakara suresi 159-160. ayetler.